bu bidatçilerden gelmiş özellikle tarik ehli tasavvuf ehli bazı şeylere inanarak e, eklemişler bizim kitaplarımıza bu da yanlıştır o da nedir Hıdır aleyhisselamı ispat etsiler velidir veliler makamı çünkü tasavvuf vilayet üzerine kalkıyor işte veliler e, nasıl siz peygamberlerden alıyorsunuz ilminizi biz de velilerden alıyoruz velide peygamberden daha faziletlidir vesaire Şimdi e, bu, bu meselede e, işte Hazret e, Hıdır, Resulullah zamanı haydir. Çünkü Hıdır neyden içmiş? Hayat gözü suyundan içmiş. Aynül Hayat. Bir su var oradan kim içse ölmez. Öyle bir su olsaydı şu anda bulunurdur. Niye bunu Resulullah bilmedi, başkaları bilmedi? Öyle bir su ne yer üzerinde olmuş ve ne şimdi var? Öyle bir su yoktur. Her çeşit ölecektir. İşte bu Resulullah'la e, görüştü Hıdır Aleyhisselam. Abu Bakır'la görüştü, Ümer'le görüştü, Hazreti Ali Ali'yle görüştü, Ömer bin Abdülaziz'le görüştü. Ondan sonra büyük görüşü, görüştü ve görüşüyor. Bu Hıdır Aleyhisselam her zaman karabalarda, terç olunmuş yerlerde, sahralarda dolaşır. İnsanların imdadına yetişir. E, bunu da maalesef bazı alimler ikrar etmişler kitaplarında. Bu da ehli sünnet olan, racih olan görüşe göre öyle bir şey yoktur. Bunlar hepsi bid'attir, hırafattır. Bunu da muhakkik alimler, İbn Kesir gibi vesaire bütün alimler bunu reddetmiş. Eee İbn Cevzi gibi bunlar hepsi bozgunluktur. Ee, Çötür rivayelardır, rivayalardır, zayıf rivayalardır, uydurmadır. Eee mevzu Bunların aslı yoktur Ehl-i sünnete göre. Racih olan rajih olan ehl-i sünnette Hz. aleyhisselam bir peygamberidir. Diğer peygamberler gibi diğer peygamberler gibi zamanı geldiğinde nübüvvet gelmiş, zamanı geldiğinde de Allah'ın emrine teslim etmiş. Bütün peygamberler ölmüş yer üzerinde. Sadece Hazreti İsa'yı Allah yanına çekmiş. Onu ahiret gününde indirir, bu ümmetin liderliğini yapar, ondan sonra yer üzerinde ölür. Onun haricinde hiç kimse yer üzerinde yaşamıyor racih olan ehli sünnete göre Hazret Hıdır Resulullah zamanında da bile ölmüştür neden biliyoruz ölmüştür çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazret Musa olsaydı bana tabi olurdu rivayette sahih hadiste Buhari'de. eğer Hıdır aleyhisselam olsaydı gelirdi Resulullah'ın ordusuna katılıyordu işte Bedir savaşında vardır diyorlar e niye katılmadı savaş yapmadı De def çalıyordu ne diyordu Dev çalıyordu, dua ediyordu Allah'a. Hayır. Hıdra aleyhisselam vefat etmiştir. Bu da racih olan ehl-i sünnet alimlerden e, gör işleridir. Buna da delil alimler birçok delil getiriyorlar. Bunları sayısak belç altından kamayız ama bir kaç tanesini sayalım. Ders uzanmasın, cevap uzanmasın. Diyorlar ki Allah-u Teala'nın e, Enbiya suresi 64. ayette allah Teala şöyle buyuruyor. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَا مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ Senden önce hiçbir beşer, hiçbir insanoğlu, oğluna خَالِدْلِخْ خُلْد yani kalıcılık yazmadık. Bu delildir. Yer üzerinde hiç kimse Resulullah'tan önce kalmamıştır. Her çeşit şey ölmüştür. Hiç kimse kalmaz. Ondan sonra e ee, birçok ayette var. Diyor ki El-i 81. Eğer Hz. Khidr kalsaydı Resulullah zamanında vacibidir gelsin peygambere sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsun. Ve onunla savaşsın. Çünkü Ali İmran'da 81'de ne diyor? Ve Allahu اخذنا الله ميثاق Nebilerden ne aldı? Mîsâk aldı, söz aldı. Neye göre? Lem Lema ateytukum min kitabin ve hikmetin Size verdiğim kitab ve hikmet nübuvvet Thumma ca'akum rasul musaddikun lima ma'akum Eğer sizin zamanınızda bu hikmeti verdikten sonra Bir rasul geldi. elinde getirdiği sizin elinde çiğden muvafakattır Yani hepsi İslam dinidir Hepsi tevhid dinidir Lü tu'minin lü tu'minunna bihi ona iman edersiniz Ve li tansurannehu onu da onu da destek verirsiniz zafere kavuşmak için. Qale iqrar tum peygamberlerden söz aldı Resulullah Allah subhanahu Teala. taala. Dedi onları ikrar ettiniz ve ve aldım isli. Ben sizden söz aldım. Qalu <gülüyor> iqrarna. İkrar ettiler. Qale <gülüyor> feşhadu. Melekler dedi şahit olun ve ana ma'akum min ben de sizinle şahidlerdenim bütün peygamberlerden İbni Abbas'ın rivayetine göre ne olmuş? Eğer Veli, eğer e, Hıdır Aleyhisselam peygamber olsaydı ne vacibidir üzerine gelsin Resulullah'a tabi olsun. Eğer Veli olsaydı ferezen diyelim ki bu fereziyet hiç imkanı yoktur Veli olsaydı bile Resulullah'tan gelip Resulullah'a ne yapması lazım mıydı? E, Difa etmesi lazım Sonra bir bela insan nerede var yaşıyor Kimsenin haberi olmuyor Arada sırada bir görünüyor Yani bu olsa olsa ben Küçük düşürmek istemiyorum ancak bu günde Filmlerde olur böyle bir şey Öyle bir şey yoktur Olsaydı Resulullah Allah bize haber verirdi Üçüncü delilleri İşte e, Diyorlar ki eğer bu Hayy olsaydı e, gelirdi Resulullah'a tabi olurdu Dedik e, Resulullah'a uyardı ve ee, lakinnehu niye uyma dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmedi destek vermedi çünkü muhakkak ölüdür toprağın altındadır ondan sonra bu hayy olsaydı hiçbir delil yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun, bak Resulullah bütün datayını anlattıkdır aleyhisselam ve adını verdi ama demedi e, hayydir vermedi onun için biz buna inanmıyoruz beşinci Cumhur diyor ki Resulullah Bedir Savaşı'nda ne dedi? Allahümme in tehlük <gülüyor> hâzihîl üsbata felen tu'bede fil ard Diyor ki sen bu grubu, mümin grubunu üç yüz tane kusuru sen bunları yok etsen bir günde bu yer üzerinde ibadet olunmaz, o, o, yapma, yapılmaz sana artık daha hakkıyla, tevhidle o, o üsbanın içinde kimler var iyidir? o üsbanın içinde bize haber gelen Abubakır vardır, Umar vardır, Sahabalar vardır, Cibril vardır, ve ül Melaike vardır. Ama zikir olmadı. Hıdır Aleyhisselam. Eğer bir de ne dese Hıdır Aleyhisselam vardır, ediyeriz neye göre var? Biz hayaletlerden şey yapmıyoruz. Kaspar mıydı? Böyle görünmeden çizgi filmdeki olmaz. Biz hayaletlerden amel etmeyiz. Biz delilden amel ederiz. İslam zahir dinidir. Sonra Cumhurdur. diyor hikmet nedir Hıdır Aleyhisselam dağlarda yaşıyor cizlenmiş maharalarda yaşıyor. Hikmet nedir yani bize ne faydası var bu Hıdır Aleyhisselam'ın yani Allah Teala her şeyler bir hikmeti var. Bir bileceği var. E öyle böyle yani bazını biliriz bazını bilmeriz. Ha, Hıdır da bilmez ama böyle bir böyük olayın muhakkak bir meselesi var. Biz bunu niye bilemiyoruz? Sonra Hıdır Aleyhisselam alimler diyorlar eğer bu Hıdır Aleyhisselam doğru olsaydı, canlı olsaydı, bunun görevi dağlarda divanalar tek dolaşmak idi yoksa insanlara tevhidi öğretmek idi. Resulullah'ın dinini yaymaktır. Hadisle zaifi ayırmaktır. Emir bilme'ruf ne al-munkar ya yapmaktır. Hiç biz görmedik Kıdır gelsin bize desin emir bilme'ruf ne'ye ya al yani ilim öğretsin. Öyle bir şey yoktu. Sonra Cumhur diyor bir hadis var. i̇mam Müslim rivayet ediyor. Sahih bir hadis İmam-ı Müslim'den rivayet ediyor. Abdullah İbni Umar'dan rivayet eden diyor. Salla bina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zate leyletin salatel işa. Bir gün işa namazını bize kıldırdı. Akşam çindi namazı, e, yatsı namazını. En son hayatında, hayatın en son günlerinde. Salam verdikten sonra döndü bize ne dedi bilir misin? Dedi sallallahu aleyhi ve sellem Araeytukum leyletikum hadihi Gördünüz bu geceyi فَإِنَّ عَلَى رَأْسِمِ اَتِسَنَةٍ مِّنْهَ Bu gece her yüz senenin, bu gece neye tasadüf ediyor? Tasadüf ediyor yüzüncü senenin gecesine. Bu gecede diyor, la يَبْقَى مِنْ مَنْ ala عَلَى ظَهْرِ Her yüz sene döndüğünde, tam yüzü tamamladığında, bu geceki o geceye dengeliyor, yer üzerinde canlı hiçbir şey kalmaz. Yani eğer bir tane yüzü doldurmuş da o gece kalmaz. Ondan sonra diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, sahabeler kar, kar, karıştı kafaları. Resulullah açıkladı. Bir gündedir var ise bir dene yüz sene sonra ölür. Ondan dolayı bir dönem yüz senedir çıkartmışlar alimler. Bir dönem yüz senedir. Onu ki Resulullah diyor en güzel dönem benim dönemimdir. En hayırlı dönem benim dönemimdir. Benden sonra ondan sonra. Sonra e, Cabir bin Abdullah Müslim rivayetinde diyor ki: Semi'tun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem يقول قبل ان يموت بشهر بيشهر bir ay öl ölmeden önce dedi: Seluni anis sa'ah. benden saatle ilgili. Ve inna ma ilmüha indallah. İlmi Allah'ın indindeydi vaqsimu billahi Allah'a yemin ederim. Ma alal min nefsin menfusetin bir canlı nefes alıyor veriyor bir canlı te'ti aleyha 100 sene. O canlı yüz sene geçmez hayat. Ondan dolayı alimler diyor ki Aleyhisselam binlerce sene nasıl olur haykalsın? Ondan dolayı bu rivayetleri hepsini ne yapıyorlar? külli olarak ehli sünnet reddediyor. Hıdır aleyhisselam normal bir peygamber gibi aleyhimiz salatu vesselam bütün peygamberlerin üzerine olsun yaşamış ölmüş gitmiş. Ehli sünnetin görüşü budur. Şimdi burada bir şey daha açıklamamız lazım. Milledunni ilim. Alimler diyorlar nedir bu milledun ilim? Biz, geçti bizim için ayette. Ne diyor? Âteynâhu rahmeten min indina. Rahmet verdik ona bizden bir rahmet verdik allah Teala. Ve allemnâhu öğrettik ona. Milletün ilim. Bu ilim nedir milletün ilmi öğretildi. Bazı insanlar bunun hakkında ne yapmışlar? İşte bu milledun ilim eee şer'i ilimden daha önemlidir. Çünkü ilim ehli tasavvufa göre çidir. Biri zahir, biri batın, biri şeriat, biri hakikat. Ehli ilim diyorlar, ehli tasavvuf diyorlar. Ehli ilim, ehli tasavvuf, ehli ilim Elimleri ava mı içindir? Ehli tasavvufun ilmi havas ilmidir. Allah'ın has ilmidir. Onu her kimseye vermez. Bak Musa'ya vermedi, Kıdr'a Aleyhisselam'a verdi. Ondan dolayı yola çıkırlar. Diyorlar bu, bütün İslam alimleri zahir ilmi bilirler. Kitap, sünnet işte buradan fıkıh çıkartırlar. Ama vel e, milletün ilmi ki Allah bir tane onu peygamber olsun olmasın ona verse o ah, hakiki Allah'ın muradını bilir. Bu batıl bir sözdür. Bunu ne Resullah konuşmuş, ne Ebu Bakır, ne Ümer, ne dört imam. Dört imamdan büyük alim var mıydı? Dört imamdan büyük evliya Allah var mıydı? Yoktur. Onun için bu özellikle tasavvuf ehlinin tefsirinde yani insan okusa akıl mantık hiç kabul etmez. Bu tefsirlerde ne geçiyor? Bu, bu şeyler geçiyor. Bu milledun ilmi meselesi Bu uzun meseledir Bunu açıklasak altından çıkmayız Bunlara da en güzel cevabı İmam Kurtubi tefsirinde vermiştir Ben arzu ederim her insan İma, İma, İma, İma, İmam Kurtubi'nin bu meselesinde tefsirine dönsün Tefsiri elhamdülillah Türkcesi var elimizde Bu ayette milledun ilme ayetinde e, Kev dönsün Orada Hatta bunlara batini zındıklar söylüyor. Bu, bu türlü zahir e, batin ilmini iddia eden. Orada çok güzel bir e, şey yazmış. Bizim zamanımız olmadığı için açıklayamıyoruz. Ama biz sadece şunu açıklayacağız. İnnehu bu milledün ilim nedir? Bu milletün ilim nübuvvettir. Bu Resulullah'a da verilmişti. Ama bu milledün ilmi Resulullah'tan başka kimseye verilmez. Kimseye verilmez. Verilse verilse ilham verilir. İlham nedir? İlham ile elmin ilmin farkı nedir? Milledun ilmi Allah'ın direkt ilmidir. Emridir, uygulanır. Ama e, ilham nedir? İlham Allah'ın ilmindeki bir meseleyi anlamıyorsan Allah sana doğrusunu yol gösterir. Fark budur. İl, bak milledun ilim halal haram koyulur ama ilhamdan halal haram koyulmaz. Bir tane ne kadar bir günde salih olsa, bırak bugünü. günü. Hazreti Ebu bir halalı haram kılsa dese ilhamdın olduğu sahabeler ona ne yapardılar? Vallahi reddederdiler. Vallahi reddederdiler. Hazret Ebu Bakır sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anhü çıktı minbere. ilk aldığında hilafeti dedi, mene itaat edin ne kadar kitap ve sünnet Resulullah'ın izinde gidiyorum. Ama gitmedikçem siz mene dinlemeyin. Anlatabildim mi? Onun için Hazreti Ümer de dedi e, bir tanesi dedi vallahi ey Ümer dedi e, sen eğer e, Allah'ın yolunda gitmesi ağzımızdan dedi seni düzeltiriz. Onun için ha Hazreti Ümer gibi şedid bir adam ne dedi elhamdülillah dedi benim ümmetimde beni Ümer'i düzelten adamlar da var. Yoldan, raydan çıkarken. Demek ki milletün ilmi diye bir şey yoktur. E, İmam Alüsü tefsirinde çok güzel rediye yapıyor bunlara. Anlan İmam Aalisi meşhurdur, biraz tasavvufa meyyeldir ama İmam Aalisi'nin tasavvufu hakiki tasavvuftur. Ona da alimler zühüd diyorlar, zühüd, takva o ilimde nereden gelmiş bize? Resulullah'tan gelmiş. Takva, imamların, müttekilerin imamı Resulullah'tır. Ondan sonra Abu Bakır'dır, Üsman'dır, Ali'dir, radıyallahu anhum sahabedir, dört imamdır, bunlar hepsi evliyaullah'tır hazırlı muttakidler. Onun için çok güzel nakiller getiriyor Alusi orada dönsek baksak tefsirlerinde. Hatta Abdul Kadir Ceylani Hazretlerinden radıyallahu anhu büyük bir adamdır rahimahullah. Büyük bir Hanbeli alimidir bu. Wa azzül muttaqidü zahittir ne diyor imam e, naklediyor Alusi eee Ceylani'den diyor cemiül evliya bütün evliyalar la istemidun illa min kelamullah ve kelami rasulihi وَلَا يَعْمَلُونَ اِلَّا بِظَوَاهِرِهَا Bütün evliyeler diyor, ilimlerini Allah'ın çelamından, Resulullah'ın çelamından alırlar ve zahirine amel ederler. Reddediyor o batınzlara. Seyyid-ül Ta'ife dedikleri Cüneyd-ül Bagdadi radıyallahu anhu ve arzah diyor, bütün yollar اَتْتُرُقُ كُلُّهَا مَسْدُودًا Bütün yollar kapalıdır. اِلَّا مَنْ اِقْتَفَى اَثَرِ الرَّسُولُ İlla çibirtener Resulullah'ın izinde gidercen. Eğer Cüneyt aynen bir de diyor ki, İmam Cüneyt rahimahullah diyor ki, kim Kur'an ezberlemese, hadis yazmasa, ilme, ilme alima uymasa, e, bizden değil. E, Soktı Hazretleri, bu da imamdır bir imamlardan Bâğdat'taydır. Diyor kim batin ilmi iddia etse? E, onu zahir ilim bozar. Bu yanlıştır diyor. Her şey zahir ilme bağlıdır. Dür ki Se Abu Said Harraz bu da büyük imamlarındandır. Dür ki kullu faydın batunun muhaliful zahir batıl. Her ilham diyor zahir ayet hadisin zahirine muhalefet ederse batıldır diyor. Hatta Abu Hamid el-Gazali, İmam Gazali dediğleri meşhur. Rahimehullah. Nedir? Men qala inel batine yuhalifu'z-zahir fehuve ila'l-küfr aqrabu minhu ila'l-iman. Kim dese batın zahire muhalefet edebilir, o çifre daha yakın olur imandan. Onun için milledün milletün ilmi, nubuwwet ilmi dir değil. ilmi Şimdi bu kıssa da bu da bitti. Hazret Hızırla mesele bitti şimdi burada bazı kıssalar var ee, bazı e, mübhem dediğimiz meseleler var ne kıssasında ne masalında Hz. Musa da Hıdır'ın aleyhissalatü vesselam kıssalarında mübhem meseleler var onlar da nedir mübhem meseleleri onları da niye biz e, söylemek ihtiyacı buluyoruz çünkü bu, bu, bu konuda çok bid'at hırafat var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 Teslim olacaksın. Ama her şeyi söylesem Allah Teala o zaman imanın değeri kalmıyor. Sen her şeyi biliyorsun. Nasıl e, Allah Teala her her çafiri anında cezasını verse hiç kimse kifretmez. Aynen meseledir. Birinci mesele diyor ki bu kıssa bu olay nerede geçti Hazreti Musa'dan? Bu me mechuldür. E, Sine'de mi geçti, Filistin'de geçti? Mechuldür ama... E, bu mecüldür. Allah Teala zikretmemiş. Sonra diyor Mecma al-Bahrein. Bu Mecma al nerededir? Ee, kızıl e, Deniz'den e, yoksa aşağıs aşağısındaki okyanus Hind Okyanusu'dur yoksa e, Cebel Tarih dedikleri oradadır. Nedir bu bilinmiyor. Ama racih olan, racih olan ehli sünnet Allahu alem bu Sin'de oldu. Mecma al-Bahrein şu anda Sine'de ee, Şine Yarımadası gibi bir yer var. Oradaki deniz denizin birbirine e, yapışıyor. Biri e, denizin e, kuzeyde içi ayrılıyor. O Mecmuel bahrendir. Maalesef e, Cittigi Tağut Hüsnü Mübarek orayı ne yapmıştı en son dönemde? E, pislik yuvası yapmıştır. Bütün Yahudiler, batıllar orada gidip e, dünyanın en pislik yeridir siyahi yani turizm bir belgesi yapmıştır. Bütün pislikler orada dönüyordu maalesef. Ki o o yerde nedir? Dediğimiz gibi Hazreti Musa'nın yeridir. Orada Hıdır Aleyhisselam'dan bili, bilişmişti. Sonra diyor ki e, o şey e, o taşın adı nedir? O taş nerededir? ki geldiler oturdular yanında. Bunların peşine gitmek gerek yoktur. Bir de diyor o su neydir? Balığa o balığa feta dedi ki o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 o çocuku öldürdü babaları annaları hangi çayda kalıyordular bilmiyorduk. O çayın adı nedir bilmiyoruz. Bular nedir mübhemlerdir. Hangi duvarı kalktı? O duvar nedir adı nedir bilmiyoruz. O kral hangi kralıydır? E, bütün cemileri alıyorduk. O da mübhemdir. Bulara biz iman etmemiz lazım. Şer değil sormamız lazım. Anlatabildim mi? Sonra e, Musa'nın fetası nere gitti? Hazret o kişi giderken Yuşa' bin Nun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 Bularda da fayda var alimler diyorlar. Sürprizler nedir? Hazret Musa şimdi gelmiş bir e, kendinden e, başka bir nebiden bir peygamberden ilim alsın. Burada sürprizle karşı, karşılaşıyor Hazret Musa. Bakıyor ölü bir balık, tuzlanmış, pişmiş. Bir damla su değiyor ondan sonra denizde suyun alıp gidiyor Hatta seraba dedikleri nasıl bir gemi gittikten sonra peşinde bir müddet iz kalır O balığın bele peşinden iz kaldı canlı olarak indi gitti Nasıl diriltti bunu bu mucizedir Hz. Musa bunu bilmiyordu Yani biliyordu Allah ölü diriltir ama bunu bir sürpriz oldu ona Allah subhanehu teala istese kudretiyle her şeyi dir diriltir İşte bu, bu bir sürpriztür ee, sonra sürpriz oldu Hazreti Musa için eee innehu o balığın yerinde döner ee, birden baktı aynen o yerde Hazret Hızır var. Bunu da beklemiyordu. Yani bilirdi oralarda var ama nerede? Tam o balığın yerinde Hazret Hızır var. Bu da sürpriz oldu Hazret Musa için. Sonra sürpriz olan Hazret Hızır gelmiş ilim öğrenmeke Hazret Musa'yadürsen benimle sabredemezsin.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 Sonra sürpriz oldu. Bu çocuk çafir olurdu. Babanın anasını şey yapardı. Sürpriz oldu. O duvarın altında e, şey vardır. E, e, hazineleri vardır. E, sürpriz oldu. Hazreti Musa birden Hazret e, şey ciddi e, Görmedi onu. Nereye gitti? Ne oldu? Anlatabildim mi? Bu sürprizler de dersten alınır. Şimdi bir daha e, başka bir dersler çıkartsak buradan.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 Ciddi olacaksın Hukuba nedir Arapça'da e, 100 sene bazı diyorlar 60 sene racih olan Hukub e, Allah-u Alem e, Şeydir Yani bir, bir insanın ömrü Aşağı yukarı 70-80 senedir Yani de 100 senedir diyelim Bir 100 sene geçsem ben bunu bulacağım elim talep edeceğim İlim talabında hümmetimiz yüksek olması lazım Sonra hütü orada unuttular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 Unutmak kim unuttu? Fethası unuttu. Neden unuttu? Kur'an subhanahu teala unuttuğuna göre nispet ettik ile nesiyahutuhuma. Neden nesiyahutuhuma? Burada Hz Musa bilmiyordu hüt unutulmuş. Yoruldu dedi hüt unutuldu ama burada nispet ne oldu? İçisine doldu. Nesiyah, cem'i. Kisi unutlardır hütü.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 ee, ondan sonra dedik o derslerden işte ilim ilim talep etmek için e, ihtiyat alacaksın yola çıkacaksın yanında yemeğini içmeğini götüreceksin Bu da nedir ee, Bu da önemli bir meseledir ee, sonra e, Nisyan dedik o çocuk in, unuttuğunda dedi fe neü ve sen yahu ile şeytan en kurhu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 فَتَّخَذَ سَب۪يلَهُ fil bahri عَجَبًا e, Sarab'a Aldı sarab gibi gitti. Sarab nedir dedi o yolda böyle iz koyar. O da çok güzel bir e, mucizedir. Allah Subhanahu ve teala şey yaptı. Sonra hadiste geçtik gibi وَاَنَّ بِاَرْضِكَ selam Hıdır dedi salam veren özne Yerde salam var mı? Alimler diyorlar Hıdır aleyhisselamın bu sözü yen yani o zamanda o o ülkede salam veren insan yokymuş, mümin yokymuş. Onun için Hazreti Hıdır ne yaptı? Tehcubu kaldı. Enteresan bir tane salam veriyor. Var mı bir yerde salam? Yende ne diyor? Alimler diyorlar. İnnehu sen be salam veriyorsun. Yer üzerinde salam olur mu? Olmaz. Kıyamata kadar savaşlar olur, e, şey olur, e, fitne olur. Hiçbir zaman şey Olmaz. Çünkü Allah Teala diyor velav la daf'u'n-nasi ba'dhuhum ba'dhuhum bi ba'dhin lefesadet el birbirine Allah Subhanahu taala vurmasa, savaştırmasa yer yer bozgunluğa uğrar. Evet. Sonra abden min ibadina فوجد عبدا من عبادنا عبودية لوصف الخضر عليه Bu da delildir neye? İnnehu o hakiki peygamberdir.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 ama alim her zaman azınlık olur. Nubuvvet de azınlığın azıllığıdır. Allah seçtiği şeydir. Onun için ilim çok önemli meseledir. Ama ilim öz asılda Allahu Teala'nın bir hibetidir. Ama bunun içinde mesela e, bu nedir? Bu faydalı nübüvvet ilmidir, şeriat ilmidir. Ama bunun yanında o ilim de girer mi dünya ilmi, bilim girer mi bunun içine? Eğer bilim Allah rızası için olsa girer. Ama Allah rızası hiç olmasa girmez. Yer üzerinde Allahu Teala insanlara bilim vermiş. Doktorluktur, tubdur vesaire. Bu meseleler nedir? Faydalı meselelerdir. İnsan oğlu bu meselelerden çok dersler çıkardır. Ama bunları kötü yere koyulansan bugün de silah da yapıyorlar, kötü silahlarda yapıyorlar, insanları da öldürüyorlar. Bu da ilimdir. Her şey Allah rızası hiç olması lazım. Bir de e, bu derstenlerden en önemli talab elimde Hazreti Musa'nın gördük ne kadar edebli, ne kadar ilmit istiyordu. Hatta ne diyordu? Ee, Hel ettabiuka ala an tuallime tuallimeni mimma allimta rushta yani senin geldiği o ilmi alayım, o ilimle men yolumu bulayım, hakikati bulayım. Yani ilim talebe alimler diyorlar Allah rızası için olur. Olmaz deseler ben alimim. Olmaz deseler ben alimim. Onun için e, bu ihlas çok önemlidir bu meselede. Sonra e, ne diyor? <gülüyor> Hz. Musa'ya edemezsin, sabredemezsin, sabredemezsin tasastattı emeği sabra sabre edemezsin burada Hz. Musa'yı küçük düşürmüyor Burada zahiren ayette ne diyor Sen benimden sabre yani Hz. Musa'yı küçük düşürdü Çinci ayette açılıyor Çinci ayette açılıyor ne diyor Duva keyfe tas bu Alelem tuhit kubra demek ki insan oğlunu burada Hz. Musa'yı birinci ayette küçük düşürür öyle anlaşıyor ama öyle değil kastı.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 Allah akıl verdiği için insan oğluna sorar araştırır ama diğer mahlukatlar sorup araştırmıyorlar çünkü akılleri yoktur seçimleri yoktur ee, sonra ilim talebinde diyor ki kâlese tecilini inşaallahu sâbiran ve la asileke amra." ben sabrederim ve la asileke amra. burada bir latife var ee, diyor ki ben sabrederim inşaallah sabrederim ve sene isyan etmem. Alemler diyorlar sabredemedi Musa. Neden? Çünkü dedi inşallah ben sabrederim. Ama Hazret İsmail babası diyerek çekeyim seni dedi. sabirin. İnşallah ben sabredenlerden olurum. Ben kimim sabreden? Onun için mümin diyemez. Ben müminim inşallah. Ne diyor? İnşallah ben müminlerdenim. He? Yani insan teskiyetmesin etmesin kendisini allah Taala Teala karşısında.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 Hadiste geçtiği gibi Bukhari Müslim'de bunun da anlamı gelir ki Allah'ın ilmi sayısızdır bitmez. Allah'ın ilmi nedir? Sayısızdır bitmez. Aynen ayetin sonunda Kehif Surasının sonunda geçtiği gibi düçü laukanel bahru midaden li Bu deniz çağıd olsa bütün ormanların kalemi ağaç olsa Allah'ın ilmini yazsan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 az bozgunluğa katlandı neyi kuvartın? büyük maslahatı kurtarsın o çocukların kurtarsın onun için bazı alimler bazı şeyde fire verirler tavutların karşısında zalimlerin karşısında nasıl tüküya var nasıl zahiren seni küfre zorlasa Ammar İbni Yasir gibi çifrelersin ama bunun ölçüsü var her ağzına gelen de küfretmez ikrah altında olacak ikrah da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 bu tagutî sistemlerde yapabilir. Onun için her gördüğümüz alimler tağutlardan hoş geçinirse bu anlamı değil bunları reddederiz biz. Çünkü bir günde böyle insanlar çok var. Bu da eyniyetten değil. Eyniyetimizde e, niyetlerinde şüphemiz yoktur ama bu da cahilliktendir. Cahil çordur. Cahil çor olduğu için önünü görmez. Alimler de bunun üzerine duruyorlar işte. Sonra diyor ki e, Ehl-i Sünnet bundan çok faydalar Çıkartıyorlar ee, O faydalar da nedir İşte bir de Hıdır Aleyhisselam o çocuğu öldürdü Öldürürken e, Hz. Musa Aşırı kızdı buna Nasıl olur bir çocuk öldürürsün e, Bir gayri nefsiz Demek ki Hz. Musa'nın zamanında da e, Ne diyor Nefis nefiste diş dişe Göz göze burun buruna o da kısas varmış. O da orada da kısas varmış. Beni İsrail'de de kısas var. Bu da delildir ona. Onun için Hz. Musa inkar etti. E, diğer ayette Maide suresinde 45'te ve ketabna aleyhim Beni İsrail üzerine yazdık. Fiyha ennen nefse bin nefsi vel ayni bil ayni vel enfa bil enfi vel bil uzni ve sinne bis sinni kısasun. Bu da nedir? Tevret'te de var bu işte. Onu için Hz. Musa 1.de ne dedi? Laqad şey şey'en imra. Çok kötü şey yaptın dedi. Ama cin dedi nukra. Nukra eblahu el imra. İmra kötü bir şey yaptın. Nukra nedir? Fazı bir şey yaptın. Çok kötü bir şey yaptın. Yani yaptığın iş sabredilmez üzerine. Demek ki katil çok önemlidir. İşte bu türlü e, Fıkıhlar bizim için çok önemlidir. Ondan sonra duvarı yaparken Kadir Aleyhisselam e, e, ne yaptı? Çöylüler onu şey yapmadı ama o ciddi duvarı yaptı. Buradan da alimler diyorlar ki e, e, e, cimrilik güzel bir şey değil. O çöy ehli cimrilik yaptı.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 Bir de yaparsın Allah rızası için. Onda da bir mahsuru yoktur. E, vesaire bu türlü şeyler. E, bir de alimler diyorlar ki e, anlamı gelir ki bir baba evlat e, bir baba çocuklarının parasını temin edebilir. E, kimsesi yoksa vesiyeti işte o parayı hazırlayabilir, cömedebilir, yani de onu işe de yatırabilir. Bunlar hepsi caizdir.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 Allah'ın rahmetiyle olur. Bir de Hazret Khidr diyor ki burada ve ma an amri. ben kendi ihtihadımla bunları yapmadım ey Musa. Bu da delalet eder dediği nubuwwatine. Sonra ne diyor? Saunebiku bi tawil ma bi tawil ma lm tastati alayhi sabra. Sen sabır tevilini ben senin için şu anda açığlayacağım ey Musa diyor. Tevil. Tevil nedir?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 17 yerde Tevil meselesi geçmiş 8'i Hz. Yusuf'un kıssasındadır çünkü alimler diyorlar kıssa ile ilgilidir rüya ile ilgilidir tevvilinde e şeyi nedir haberi gerçege çevirmektir tevriyi uygulamaya çevirmektir zihnindeki bir e fotoğrafı canlandırmaktır bu tevildir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 O hikmet nedir? Tabi alimler diyorlar bu hikmetini Allah bilir. Biz bunu bilemeyiz. Çünkü Resulullah açıklamamış bize hikmetini. Ama lügatse de alsak güzel latifeler çıkabilir. Mesela e, şeyi, sefineyi cemiyi bozarken ayıplerken ne dedi? İstedim bu cemiyi ayıbliyim. Hatta arkalarından e, kral almasın bunu. Ama çocuku öldürürken dedi fa aradina en yubaddilehuma rabbuhuma biz ben biz öldürdükten sonra dedi biz istedik e, Rabbi onu hayırlı yapsın ama duvarı kakarchan fa arada rabbuka senin rabbin ey Musa istedi ne istedi bu böyle olsun niye e, Birincide e, ben iyi istedim ikincide biz istedik Üçüncüde e, rabbin istedi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 biz Rabbin, bu bir güzel bir latifedir. Ee, birincide kendisine, çincise, Çincide cami şikrinde, üçüncüde sadece Allah'a. Çincisi, e, Allahu u Teala'dan e, e, çötü meseleleri, birincide meselen çötü meseleni Allahu u Teala'ya daha edeb babinden,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 Dedi ben istedim. Bu da ne kabilindendir? Hazret İbrahim aleyhisselam aynasını yaptı. Ne dedi? Dedi ki اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ين۪ي Beni yaratan bana hidayet verir. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ين۪ O Allah beni yaratan benim rızkımı ve içeceğimi verir. وَاِذَا مَرَضُتُ Eğer ben hastalandın o bana şifanı verir.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 yani çok e, münker bir büyük bir münker yaptın. Ama al e, ucunu kim istedi? Allahu Teala çünkü babaları salih, müslüman idiler, mümin olsun. Onları kurtarsın. Demek bu olayda içi şey var âlimler Birincisi Allah istemiş babaları için daha hayır olsun. O çocuk çünkü kafir olacaktır. Baba anaya azyet verecektir. Baba anne de aziyet yer, neden azyet yer? Çocuğunun küfür üzerine görse. Yani de fitne olur baba anaya.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 Niye de yaptım bilmiyorum. Yani biliyorum neden oldu. Ama ne zaman çıkar onu ben bilmem. Ben ne bilirim? Allah bana dedi O şey, e, e, kens, e, hazine sonradan çıkar. Bu da nedir? Allah'ın bir ilmidir. Allah'a nispet etti. Bu da güzel bir latifadır. Velhamdülillahi rabbil alemin.